Dersi böldü mü iş, Tadı kaçıyor Yine tabi ondan Eyyub Rahmetül Aleyh Es-Saktiyani Diyor ki Semih'tü El-Kasim'e su ile kendisine soruldu. O da cevaben dedi ki, inna şüphesiz ki bizler Vallahi mâ ne'lemû hiçbir şey bilmeyiz. kulle mâ tes'elûn ne'anhu vallâhi sizlerin şu sorduğunuz sorular var ya, bunların çoğunu bilmeyiz. Hiç biz bunları sormadık. Ve لو علمنا ما Biz bunları bilseydik biz bunlar sizden saklamazdık. Ve la halle lena en Bu bilgileri, bu sorular eğer ilimden olsa idi bunları sizden saklamamız asla bize helal olmaz. bu okuduğumuz her iki rivayetinde isnatları sahihtir. Yine Tabiyondan İbn Avn dedi ki yine el Kasım bin Muhammed'e soruldu. "An şey in kad semmahu?" Kendisine sorulan bir soruyu o sorunun niceliğinin ne olduğunu isimlendirerek, ismini vererek konuşmaya başladı. Fakar <gülüyor> dedi ki Ma attaru ila meşhuratin ev meşvara ya da meşvere ve <gülüyor> me ene min zi fi şeyin ben bir şeyi bilmiyorsam onun meşveresini yapmam. Buna mecbur olmayı istemem, sevmem. Ve ne de ben bu sorduğunuz bir şeyin ehli değilim. Cevap vermekten bilmedikleri şeye cevap vermekten veya vuku bulmamış bir hadisenin değil mi? Çözümünü, çözümünü sorma karşısında cevaptan kaçınıyorlar. Tabii bu, alimlerimizin kaçınmalarının çok sebepleri ve hikmetleri vardır. Soran kişinin şahsiyetine bağlıdır. Kimisine cevap vermezler, kimisine cevap verirler. Öyle mi? Kimisinin cevabını bilmişlerdir, verirler. Kimisinin cevabını bilmemişlerdir, vermezler. Kimisi hiç olmadığı için onun cevabı yoktur. <gülüyor> Sufyan İbni Uyeyne 115. rivayet Yahya'dan rivayet ediyor. Yahya İbni Sa'id El-Kattan dedi ki El-Kasım'a sordum. Dedim ki ona Mâ eşedde aleyye entus ele anişşeyi lâ yekûnu indike ve gadkâne ebûke imâmen <gülüyor> senin babanın imam olmasına rağmen, dinde imam olmasına rağmen sana bir soru soruluyor da sen de bundan şiddetle kaçınıyorsun. Bunun cevabını vermiyorsun. Ale dedi ki, inne eşedde min zelike bundan daha çetini indellahi, Allah katında ve inden men akale anillahi en diye bir gayri ilmin ou arviye an gayri fikatın toparlayayım isterseniz biliyor musun bundan daha şiddetlisi bundan daha ağırı ve bana daha zor olan şey ne olduğunu sana söyleyeyim mi ya da Allah'tan kendisine gelen hikmeti ilmi aklettikten sonra ilimsiz konuşmak veya benim ilimsiz konuşmam veya benim fika olmayan güvenilir olmayan bir insandan hadis rivayet etmemden daha ne ağır olabilir? Fika, Arapçası fikatun yani. Ve fika kelimesi var ya ve fika. Bu terdeseyle söyleyeyim. Aslında işte alimlere dikkat edin önüne geldiğinden rivayet etmişler. Yani bu insanları herkesten almışlar. Ne bileyim kardeşim bunlar hırsız mı? İpsiz mi? E ondan sonra gece odun taşıyıcılar mı? Nedir bunlar? Bunları bilmiyoruz. Onları da herkesten rivayet etmişler. Rivayet değil mi? Uydur uydur söyle diyorlar. İstihzaya bakın kardeşim. Onun için bu ümmetin il ilim kaleleri bu bu ümmetin ilminin mücahitlerine karşı savaş verenler onları aşağılayanlar ilimlerini küçümseyenler başkalarının ayaklarının dibindeki böceklere benziyorlar kafirlerin münafıkların ve müsteşriklerin ayaklarının dibindeki kırıntılardan beslenenler bunlar bunlar mümin değil onlar gerçekten iman etselerdi Allah'ın dinini Allah'ın kitabını Resulullah'ın sünnetini, canları, hayatları, servetleri, dünyalık zevklerini, her şeyin pahasına, bunları hepsini feda ederek bize getiren bu insanların kadrini, kıymetini bilirlerdi. Ve onlara rahmet okurlardı. Onun için atalar dini, atalar dini diye ulemayı kötüleyen Müslümanlar veya insanlar Allah'tan korksunlar ve ne söylediklerini çok iyi bilsinler. Atalar dini. Dalalet, tamam. Dalalet, sapıklık, sapıklık. Bidat, bidat. Peki ya geriye ne kaldı? Bugün okudum bir makalede. Daha doğrusu dün okudum, bugün tekrar otur okudum. Dün 35 sayfa makale. Bugün o makaleyi tekrar, 35 sayfayı tekrar çize çize, çize çize tekrar okudum. Çünkü çok değerli bir makaleydi. Orada ilahiyat hocalarından birisi belki ismini duymuşsunuzdur. Mehmet Paçacı Hoca çok mükemmel harika bir şey söylüyor bu adam. Diyor ki tefsir üzerinde oyun oynanabilir. Yani Avrupa'yı modern hermoneotik dediğimiz yöntemlerle üç türlü hermoneotik vardır. Yani bir romantik, bir felsefi bir tarihi yani tarihiyle bir hemen aynı, aynı şey. Bir de teolojik dedikleri yani dini hermeneutik var. Ha, bu yöntemlerle Kur'an'a yaklaşan ve Kur'an'ı okumak isteyenler, bu yöntemi Kur'anların, bu sistemleri, düşünce sistemleri, eleştiri sistemlerini, Kur'anların düşünce ve sistemlerini, kitap mukaddeslere, yaklaşım tarzlarını aynen alıp Kur'an'a takdik ediyorlar. Bunun önüne geçilmesinin bir, yolu var diyor. Tek yolu ve İslam'da Kur'an'ı Allah'ın indirdiği kitabı. Yani şeriat. Bunu anlamanın en sağlıklı yolu nedir biliyor musunuz? Fıkıh disiplini. Fıkıhtır diyor. Çünkü diyor fıkıh insanın Allah'ın kitabıyla doğrudan olan ilgisi, irtibatı ve onunla amel etmenin hem esaslarını hem ilkelerini hem delillerini hem sebeple sonuçlarını maksat ve gayelerini açıklar ortaya koyar. Dolayısıyla diyor yani Kur'an'a fıkhi yaklaşmak, fıkıh üzerinden Kur'an'ın tefsirini yapmak daha evla diyor. Ben de bu görüşe katılıyorum. Doğru. Çünkü bugün fıkıhı terk eden, abdestin sünnetlerini bilmeyen, tahareti bilmeyen adam Kuyuya düşen hayvanların hükmünü bilmeyen diyecek ki bugün kuyu mu var? Kuyu yoksa musluk var, baraj var. Bunun hükmünü bilmeyen, bilmeyen adamlar Allah'ın dini, Allah'ın kitabı hakkında ahkam kesiyorlar. Bu ayet diyor böyle diyor ben böyle, geçen daha izah ettim ya işte cinnin en az 10-12 tane manası var. Seç beğen içinden hangisi hoşuna gidersen. Yani bu ben ben hermonitiyim. Ene hermonitiyim. El-Müseyyyeb İbn-i dedi ki, kâle, bizden öncekiler, ben böyle tek tek okuyorum ki kulağınız Arapça alışsın diye, tamam mı? bizden öncekiler, izâ nezelet, izâ nezelet bihim qadiyyetun, leyse fîhâ min rasûlillâhi eserun, ictemeû lehâ ve ecmeû. Bizden önceki insanlar, yani tabiinin kimi? Büyü. Resulullah'ın tabakası, arkasından sahabe geldi işte, sahabe dönemi. Ondan sonraki dönem, üçüncü dönem işte. Üçüncü dönemde gelen adamlar diyor ki, bizden öncekiler, başlarına bir iş, bir kadiye, bir müşkile, bir sorun, bugün problem diyorlar. Tabii bunu karşılığı bir problem onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir eser, eser yani sünnet. Gelmeyen bir konuda bir soru, bir problem, bir olay başlarına gelirse içtema'u leha ve ecmeu. O kadiyeyi, hadiseyi cevaplandırmak için istima edip toplanırlardı. Sonra da aldıkları karar üzerine icma ederlerdi. Bu sahih bir karardır. Bu görüşün sahih bir görüştür bütün Müslümanlar o görüşte. Fel hakku fi ma ra'u. Böylece gerçek ve hakikat fi ma ra'u. Onların reyi, fıkhıyla gördükleri, verdikleri karar Hak oradadır. Onun dışında değil. 117. rivayette de aynı isnatla aynı haber verilmiş. Zahb Ibn Amr el-Cumahi ve Ebu Selam el-Hamsi radıyallahu anhuma Yahya Ibn Hamza'ya söylemişler. Dedi ki Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o dedi ki: "La ta'celu bil beliyeti qabla nuzulaha." Başka rivayetlerde "La tasta'cilu bil belai qabl ewanaha." bir bir rivayette. Ne demek bu? Bir bela gelmeden o belanın inmesini, gelmesini istemeyin, acele etmeyin. Yani Belanın üzerine gitmedeniz ya bizde de caysi. Belaya yürümeyeceksin ayağınla. Ayağınla belaya yürümeyeceksin. Gitmeyeceksin. Belanın üzerine. Fe <gülüyor> Kum, şüphesiz ki siz in la te'aceluha belanın ve musibetin size gelip ulaşmasından önce bir aceleniz olmazsa, acele etmezseniz la <gülüyor> hiç şaşırmayın hiç korkmayın bilin ki kesinlikle siz acele etmiyor iseniz başınıza bir bela ve musibetin gelmesi için elinizle yaptığınız bir bela ve musibet kader olayı değil bilin ki müslümanların arasında o bela siz acele etmemişken gelirse mutlaka onlardan biri çıkıp bir görüş bir içtihatta bulunduğunda o Allah katından muvaffak kılınmasın attığı adımlarda hatası kaldırılmasın. Vufika ve suddide. Muvaffak olur ve müseddet olur. Bunlara bakın dikkat edin. Din edebi İlim edebi ne kadar ne kadar hassas, ne kadar ince. Herkes konuşuyor değil mi şimdi? Ona öyle diyor. Biri <gülüyor> Hüsnüman, ben konuşmayacak mıyım artık diyor. Yani ben din hakkında hiçbir şey söylemeyecek miyim diyor. Hay sevgili kardeşim, çık sabahtan arşama kadar söyle. <gülüyor> Kalktınız, o değil. Olay bu. Söylediğinde muvaffak ve müseddet olman. Yani muvaffak olmak ne demek? muvaffak. Şurada doğru bir yol var değil mi? Bir de şurada şöyle şöyle şöyle şöyle yollar var. Şuradan gitmek muvaffaklık değildir. Çünkü enişte çıkışlı. Ama burayı görür, buranın ne olduğunu anlar. Bu çizgiyle beraber gelirsen düz, Buna muvaffak olmak denir. Şurada bir şey var. Bunun da yeri şurası. Tamam. Şurası. Bunu getirir, şuraya oturtursan tamam, Şu içine girerse. Ya da şurada bir şey var, bir ölçü. Bunun aynısını şurada yapmak istiyorsunuz. Şunu aynen bunu gibi yaparsan muvaffak oldun. Vifka. Kıtkı. Aynısı demek. <gülüyor> Hakkın kendisini bizzat işlemiş olursunuz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Müsaddet hatası düzeltilen demektir. وَاِنَّكُمْ اِنْ تَعْجَلُوهَا Eğer bu bela ve musibeti acele-i darbe isterseniz. تَغْتَلِفُ بِكُمُ الْأَهْوَا فَتَأْخُذُ هَاكَذَا وَهَاكَذَا وَاَشَارَ بِيَدَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. Eğer siz diyor belanın çabuk gelmesini isterseniz bela erken gelince İnsanlar başlar homurdanmaya, herkes hevasına göre, nefsine, isteği arzusuna, çıkarlarına göre görüş beyan eder. Ve bu seferde ihtilaf edersiniz ve ne yaparsınız? İhtilafta kiminiz buradan bir şer, kiminiz de buradan bir şer alırsınız. Yani sağınız solunuz şerle dolar. Onun için dikkat edin. Hakikat insanlar arasında da böyledir. Birisi Müslümanlar içinde bir şeyin herkesten farklı olarak mutlaka yapılmasını istiyorsa, görüş birliği yoksa bakıyorsunuz sonunda sıkıntılar çıkıyor. Niye? Çünkü birisi illa bir sıkıntı çıksın istiyor. Zorluyor, zorluyor, zorluyor, o sıkıntı da çıkıyor. Ondan sonra insanlar birbirine düşüyor. <gülüyor> Yahya ibn Hamza yine rivayet ediyor. 100 119. rivayet. Diyor ki: "Haddefeni Ebu Seleme." Bir şey mi? İhtilaf, sektir, rahmet olayı. O ayrı. O ilim ihtilafı. Heva ihtilafı farklı. Hı -hı. Zan gibi. Hı -hı. Zan gibi adam diyor ki: Hı -hı. "Ya da ben diyorum da niye adamdan bahsediyoruz? Elbette adam hakkında konuşup duruyoruz." Ben diyorum ki mesela şöyle bir şey var. Ben diyorum ki o dikdörtgen. Üçgen değil, dikdörtgen. Ama bunu neyle söylüyorum? Doğru mu şimdi bu? Yanlış mı? Bu üçgen. Bu Dört köşeli bir şekil. Yanlış. Yanlış mı doğru mu? Yanlış. Yanlış. Yanlış. Yanlış. Yanlış. Bu üçgen, üç köşeli. Bu dört köşeli. Doğru mu? Doğru. doğru. doğru. Bu zan. Duvar var. Burada x var. Şurada da y var. Diyorum ki bu x'tir. Görmedim. Bak. Görmedim. Duymadım. Hı? Şahit olmadım. Peki ya ne oldu şimdi bu? Zan oldu. İşte zan. Bu akıldaki zan, ak, akli zan, ilimdir. Nefsi zan, hevadır. Allah'ın haram kıldığı budur. <gülüyor> <gülüyor> Firav ben de seni şaşkın, helak olmuş görüyorum. Zannediyorum. Hazreti Musa zannediyor değil mi? Oldu mu şimdi? Ama Firav da ona diyor. <gülüyor> ben senin ey, Musa helak olduğunu zannediyorum. O hevasına göre söylenir. Nefsine göre, Musa ilmine, nübüvvetine göre, ona dayanarak firavdan sen bir helak ol oluşlardansın Seni öyle biliyorum. حدثني ابو سلمة ابو سلمة bana Allah'ın Rasulünden hadis söyledi. Dedi ki en-nenbiye Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Su'ila an el-emri yahduthu leysa fi kitabillahi ve la sunnetin yanzuru fihi el-abiduna min el Burada diyor ki yani Resulullah'tan bana nakletti, insanların içinde kitap ve sünnetten bir şey olmadığında, bir hadise olduğunda insanlar şaşırırlarsa o insanların, müminlerin içinden abid olanlara baksınlar, onlar ona cevap bulsunlar, arasınlar. Bu mürsel bir rivayet, isnadı sahih. <gülüyor> yani Allah'tan korkan insan demek. Abitten kasıt yani durmadan şu kadar namaz kıldığı halde ilmi ve fıkı olmayan anlamında değil. Yine deminki rivayetlere benzer bir rivayet Muhammed o da El Kasım'dan rivayet etmiş. Diyor ki innekum letus elun size çok sorular sorulduğunu görüyoruz biz an eşyae bazı şeylerden size soruluyor. <gülüyor> ma kunna anha. bize onlar hiçbirisi sorulmazdı. Size öyle sorular soruyor ki bize bu soruların hiçbirisini kimse sormadı. Ve tenkurun an eşyae ma kunna anha. Siz öyle şeyleri gaganızla vurup deşiyorsunuz ki gagalar gibi. Bunlar bundan hiçbirisini eşeleyip deşelemezdik. Altında ne var? Arkasında ne var? Aramazdık. Ve <gülüyor> teseluna an eşya emme edri mahiyye. Öyle şeyleri de soruyorsunuz ki bana bunlar bunların ne olduğunu bilmiyorum. Ben bunların ne olduğunu bilmiyorum. Bugün vallahi öyle sorular soruluyor. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde hiçbir kadın, hiçbir erkek Resulullah aleyhissalatü vesselam şu soruyu sormadı. Ya Resulallah Allah'ın kitabında kadınların hasta oldukları on gün namaz kılmayacakları yazılı değil. Sen bunu bize nasıl emredersin? Ama bugün soruyorlar. Sormayı da bırak. Niye olmasın diye namaz da kılarız. Oruç da tutarız. Kur'an'da okuruz. Vallahi ve vallahi. Allah'ın koyduğu had neyse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu had ve hudut sırır da olur. Kur'an'da okursunuz. Kim ki Allah'a ve Resulüne isyan edersen imtihandasınız. Herkes imtihandasınız. Ben de onlara şunu sordum. Dedim ki siz Allah'ın Resulünün icbaı ile yani savaşta olsun, harpte olsun, barışta olsun, seferde olsun, kendi evinde ikamet halinde olsun Müslümanların terk etmedikleri bu icmayı kabul etmiyorsunuz. Değil mi? Pekala siz mukim iken, kendi beldenizde iken öğle namazı geldi sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Cuma günü Resulullah'ın dört kıldığı namaz Kur'an'ın hangi ayetiyle cuma günü iki rekat oldu öyle vakti? Bunun cevabını verin dedim. İnsan dalalet ehli olursa bunun cevabını bilemez. O da Resulullah'ın uygulaması dört rekatı iki rekat kılma tamam mı kardeşim? Öbürü de Resulullah'ın uygulaması. Hem bununla herkes mükellef değil seferde olan kılmaz ama gitmek zorunda değil esir köle gitmek zorunda değil ama öbür tarafta bütün Müslüman kadınlar ondan mükeller ve bunda Müslümanlar icma etmiş o zaman Cuma namazında dört rekat kılacaksınız. ya da hiç kılmayacaksınız çünkü Cuma namazında nasıl kılacak, kaç rekat olacak Kur'an'da falan yazılı değil hatta diyor ki konuşması da birisi. Cibril'in getirdiği, Cebrail bile haber getişmiş olduğunu okusak, bilsek bile diyor, Cebrail'in söylediği, getirdiği bizim için önemli değil. Resulullah'ın yaptığı, emrettiği önemli diyor. Evet. Bu kaseti getirip size bunlar dinletilir. Elime geçerse inşallah. Getirmediler daha. Cebrail'in söylediği falan önemli değil. Yani Cebrail'in Resulullah'a namaz kıldığı söylemesi önemli değil. Onun pratiği bizi bağlar. Cebrail söylemiş söylememiş biz ne? Yani bizi ilgilendirmez. Resulullah yaptıysa önemli. Onun için Allah'ı çok seviyormuş gibi, İslam'ı çok seviyormuş gibi mücadele eden bu insanlar, siz Allah'ı çok seviyorsunuz da ne arıyorsunuz sokaklarda? Siz Allah'tan çok korkuyorsunuz da Kur'an okumamaktan, namaz kılmamaktan utanıyorsunuz. Rasulünüz utanmıyor Allah'tan. Siz Rasulullah'ın yaptığından utanıyorsunuz. Hayal ediyorsunuz. O, o Rasul ve kadınları Allah'tan utanmadılar onu yapmakla. Bir haya duymadılar çünkü Allah'ın ruhsatıydı. İmtihanıydı. imtihan. Rasul'a itaat edecekler mi? Etmeyecekler mi? İnnemâ ehleke men kâne kablekum Kesratı sualihim ve ihtilafım ala enbiyahihim. Ben bu hadisi size onlarca kez okumuşundu. Bu ne denektir biliyor musunuz? İnnemâ ehleke men Sizden öncekileri ne helak etti biliyor musunuz? Peygamberlerine, nebilerine çok soru sormaları ve nebilerinden arta kalan, geriye bıraktıkları sünnette şeriat yol üzerinde ihtilaf etmeleridir. İhtilafım ala enbiyahihim. Buradaki ala, enbiya, peygamberleri üzerine demektir. Peygamberleri üzerinde ya da peygamberleri hakkında. Resulülerin, nebileri hakkında. Ne demek ala enbiyahim? Yani ya, ala, orada ala geldi ya. Arada bir cümle, bir kelime var. Ala ne ilmi yahut işte ala da yani nebilerinin ilmi, nübüvveti, sünneti ve şeriatı üzerine İhtilaf etmelerinden Ötürü helak oldular Bu onları helak etti İşte çağımızın modernistleri Çağımızın hermanetikçilerini de Allah o öncekileri Helak ettiği gibi helak edecek Bu helak nasıl gelecek? İmanları gidecek Zanetme bedenleri çürüyecek Yok depremler olacak da altlarına kalıp Ezilecekler binaların yok olacaklar bunlar. Böyle bir şey yok Ama helak ahiretteki Kurtuluşları ellerinden alınacak Ne yapıyorlar bugün. Evet. Abdurrahman İbn-i Nevfel Evet. Ömer İbn-i Khattab radiyallahu anhum demiş ki İnnehu seyye bilin ki bir gün mutlaka bazı insanlar gelecek yücadilunekum bişubuhatil kur'an kur'an içinde zihinde akılda duyduğunuzda şüpheler içeren müteşabih olan ayetlerle sizi böyle imtihan edecek sizi uğraştıracak kimseler çıkacak o zûhum bi's-sunen fenne ashabu's-suneni ve siz de onları yakalayın Allah'ın Resulü'nü sünnetleriyle yakalayın Allah'ın Resulü'nün sünnetleriyle onlara karşı mücadele edin zira Allah'ın Resulü'nün sünnetini bilenler Allah azze ve celle'nin kitabını daha iyi bilirler çünkü o kitabı en iyi bilenin ilmine sahip çıkıyorlar. Ama bugün o kafirler ve müşrikler, münafıklar ve nefsinde heva olan adamlar, o kitabı en iyi bilen insanlara Resulullah'ın ilmi hakkında bizi kuşkulara ve şüphelere sürükleyerek, ondan gelen ilmi çürüterek ve köpe atarak tabiri caizse, Kur'an hakkında bilediklerini Kur'an'a söyletmeye çalışıyorlar. Bu kartezyen bir felsefe ve mantıktır. Anlaşıldı mı? Kartezyen kartezyen felsefe ne demek? Descartes felsefesi. Yani insan dünyanın efendisidir. Dünyadaki her şeye insan şekil verebilir biçim verebilir isim verebilir Dünya senin her şeyi. İstediğin yapabilirsin dünya üzerinde. İşte dünya üzerinde bu teknik üstünlük ve cebarut taslama Avrupa'da dini naslara karşı tabii Muharret Serhat ve İncil'e karşı yapıyorlar bunu. Aynı şey onlardan öğrenen bizim Müslümanlardan olan onların öğrencileri, onların kuyrukları, izleyicileri tabiri caizse Bugün aynı şey Kur'an'a karşı ve hadise karşı uygulamaya başladılar. Biz bu metne dilediğimiz anlamı verebiliriz. Dilediğimiz şekli verebiliriz. Biz orada Allah'ın niyeti nedir? Allah ne düşünüyor? Ne demek Allah'ın niyeti ya? Bu lafımızı kular, kardeşim şunlarda iman, ahlak ve İslam edebi var mı? Allah'ın niyeti diye bir şeyler söz ediyorlar. Allah'ı bir yazarla eşdeğer sığırlar, denk görüyorlar. Allah'ın niyeti, yazarın niyeti diyor. Bakın, yaklaşım tarzına bakın kardeşim. Bu edepsizlik yayılıyor. Onun için <gülüyor> ne yapın siz de onları Allah'ın Resulü'nün sünnetiyle yakalayın ve onlara mücadele edin. Evet, Urve İbni Beyir diyor ki قال ما ضل امر بني اسرائيل معتدلا İsrail'olar döneminde nebileri varken ve nebilerinin ilimleri henüz yaşanır öğretilir canlıyken onların işleri mutebildi yani dengeli bir hayatları dengeli bir düzenleri vardı ليس فيه شيء yani bir sorun ciddi dini bir problem yoktu İsrail oğulları arasında Ne zaman ki hatta ta ki neşa e fihim el muledu ebnau saba'il umam abdâ'u nisâ'i'lletî sabat banu isrâila min gayrihim Aynen bu İslam'da da oldu. Ne zaman ki İsrail oğulları içerisinde yabancı milletlerden kavimlerden esir aldıkları kadınların çocukları oldu ve o kadınların çocukları büyüdü Onlar فَقَالُوا bir بِرْرَعِيِ فَأَضَلُّهُمْ Hermonitik ile konuştular. Hermonitik yaptılar. Hermonitik yöntemlerle nebilerinin kitaplarına ve dillerine yaklaştılar. Ve ne yaptılar? İsrailullarını saptırmaya başladılar. Saptırmaya başladılar. Çünkü görüşler, görüş orada kendi felsefeleri, kendi zanları ve hevalarıyla Artık o dine karşı görüş beyan etmeye başladılar. Çünkü bunların anneleri Müslüman olmayan topluluklardandı. Yani İslam olmayan Beni İsrail'dendi. Başkalarından gelmişlerdi. Ne oldu? Onlar büyüyünce düşünce toplumda çoğalınca... ...onlarda olmayan şeyleri sormaya başladılar. İslam tarihinde aynı şey oldu. Yabancılarla evlendi Müslümanlar. onları İslam'ı daha kökleşmeden... Onların çocukları olduğu, topluluklar birbirine karıştığı, işte oradan bir sürü düşünce bize geldi. Vahdet-i vücut, yok vahdet-i şuhud, yok falan, yok filan. Ne bunlar yani? Vahdet-i şuhud diyen de, inanır mısın ceketin bir kolunu, vahdet-i vücut diyen de o ceketin ikinci kolunu giymiştir. Aynı pantolon paçalarını sokan iki adama benzerler. Yani şuhud Arapçada görmek ya da şahitlik etmek ya da şahitlik edenleri kendileridir. Buna nasıl sen vahdet diyorsun, onun birliği? Ne alakası var bunun? Bizim akidemizde tevhidimizde ne alakası var? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bitti. Tevhid bu. Bizim annelerinin topluluğundan, annelerinin dinlerinden, annelerinin milletlerinden bize ilim, din ve felsefe getirdiler bunlar. İşte biz de böyle olduk. Bugün de Müslümanların yazanları, çizenleri Avrupalı annelerinin, batılı annelerinin memelerinden emiyorlar. Ondan sonra onların fikirlerini doğuruyorlar. <gülüyor> Yeter mi bu kadar? Hı? Devam edelim mi? Devam edelim mi? Bab-ı kerahiyyetu Fetva vermenin mekruhluğu Hoş görülmemesi yani. Alimler fetva vermekten kaçınıyorlar. Şimdi sorun bakayım bana. Kaç tane cevap veririm size? Her biriniz bir soru sorun. Hepinize bir cevap veririm. Bu mı görüyorsunuz. Evet. Böyle değil miyiz? Yalan mı? Böyle değil mi şimdiki insanlar? Her şeye cevabımız hazır. <gülüyor> Hamad İbni Yezid El Minkari diyor ki Babam bana şöyle dedi. vale dedi ki câe raculun yevmen bir gün bir adam geldi ila İbni Ömer'e Abdullah İbni Ömer'e radıyallahu anhu feseelehu an şeyin ma ehuva geldi Abdullah İbni Ömer'e bir soru sordu. Şeyi sordu ama onun ne olduğunu bilmiyorum. Yani ne sorduğunu bilmiyorum. Fekale lehu Ömer Abdullah İbni Ömer şu bir zaman e, Sünefe, süklüm tüklüm demişti bir profesör bozuntusu buna, Abdullah İbni Ömer'e Sünefe'nin teki demişti. Sonra dedi ki sen Allah'tan korkmuyor musun? Bir sahabi hakkında bu sözleri sarf ediyorsun. Ya başlarda hocam dedi kusura sorupma ya bizlere bir dilimiz çüştü dedi. Hatırlıyorsun değil mi onu? Hı? İbn Ömer ona dedi ki: "Lâ tes'al 'ammâ lem yekun. Olmamış şeyden soru sorma. Yani, an hükmü şeyin, bak, la tes'elu amma lem yekun, Vuku bulmamış bir olayı bana sorma. Ben nasıl fetva vereyim ona? Benden fetva istiyorsun. Gidip yapacak ya, yapmadan önce belki senden fetva istiyor. olmadı halde, verdin mi fetvayı, gitti onu yaptı o. Bitti bak, kendisi için istiyor. Anladın mı? Bakalım ne işleyecek diyecek. Sən niyə semiyat duanama? Abi al Khattabı ﷺ yelgenu man amma lâm yekun. Diyor ki babası için Abdullah ibn Ömer, ben Ömer'i olmamış bir vaka hakkında fetvasını soranı lanetlediğini gördü. isnadı cehit olan bir rivayet. <gülüyor> Çok kuvvetli <yollar> da gelmiş. <gülüyor> El Hakem İbn Nafya, İmam Darimiye anlatmış. Ona da Şuayb anlatıyor. Ona da İmam Ez-Zuhri Şam biladının hadis imamı İmam Ez-Zuhri rahmetullahi aleyh anlatmış. Dedi ki Kale Belagana bize ulaştığına göre bize ulaştı ki anne Zeyd sabit Sabitinil Ensari Ensardan olan Zeyd ibn Sabit, Rıdvanullahi aleyhi, Allah'ın rıdvanı rızası onun üzerine olsun Kâne yekûlu izâ su ilâ anil emri bir şeyden sorulduğunda kendisine şöyle derdi. E kâne Bu oldu mu? Fe'in kâlu na'am Eğer onlar evet nam derlerse kat oldu. Evet bu hadise oldu, bu kubuldu derlerse haddese fîhî billezî ya'lemû vellezî yara. O zaman bu hadisi hakkında billezî ya'lem ve Levi yara. ilmi olanı o kondaki ilmiyle konuşur ve reğiyle fetva verirdi ilmi ve görüşünü söylerdi. Ve in yakun bu olmamıştır olmadı derlerse demişlerse aale dedi derdi ki onlara fedaruhu hatta yakûne. O zaman bu işi bırakın, oluncaya kadar. Soru yok, sormayacaksınız. Yoksa nasıl rahat ederiz, sevamızın, şehvetimizin, fikirlerimizin ayrılığından, çelişkilerinden, fikir çatışmasından nasıl kurtuluruz? Mümkün mü? Allah'a kulluk edemeyiz, ibadet edemeyiz, Allah'ı zikredemeyiz. Zaman kalmaz. Çekişmelerden, kavgalardan, gürültülerden, mücadelelerden, batıl şeyleri konuşmaktan, cevabını bilmediğimiz, ilmi olmadığımız şeyleri konuşmaktan Allah'a ibadet edemeyiz. Amir, Amir Şabi diyor ki su ile Ammar İbni Yasir, Ammar İbni Yasir'e soruldu radıyallahu anhu. An meseletin bir mesele hakkında soruldu. Çakal hel kane hale. Bu olmuş mudur? Badu şimdiye kadar henüz yani olmadı mı? Olmadıysa niye sordunuz hanımda? Kalu le hayır dediler. Çakal dağona hatta yakun bırakın bizi o oluncaya kadar bizi terk edin. Bize bir şey sormayın. Feve kana teceşşem neha lekum. Eğer o hadise vuku bulursa biz de ne yaparız? O konunun cevabını bulmak için size girişimde bulunur, ihtihatta bulunuruz. Tabi tabi ondan tavus Dedi ki Ömer radıyallahu anhu minberinin üzerindeyken alel minberi şöyle dedi. وَحَرِّكُ بِاللّٰهِ عَلٰى رَجُلٍ سَأَلَى عَمَّا لَمْ يَكُنْ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَيَّنَ مَا هُوَ كَائِنٌ Hiç vuku bulmamış bir olayı Allah için utandırırım. Soracak olan kimseyi Sormak isteyen kimseyi utandırırım. Şimdiden utandırıyorum. Yani sormasın. Feinnallaha kabbeyyene mahue kainun Zira Allah olanı bize bildirdi. Din olanı bugüne kadar şeriatı olanı bize bildirdi. Olmayanı sormayın. Yine i̇bn Abbas'tan Ata Said ve Fuday rahmetullahi aleyhim rivayet etmişler. Radıyallahu anh Huma dedi ki Abdillah İbn-i Abbas Kale ma ra'aytu kavmen Kânu khayran min ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme Ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından daha hayırlı bir kavim, bir topluluk görmedim. Ma'alehu <mâ> illa an mes <'eletin> 13 mesele. Resulullah'a 13 meselenin dışında bir şey sormadılar. Bu sorduklarında cevabı Kur'an'da indi yeseluneke an yeseluneke yeseluneke yeseluneke cevapları Kuran'da indi bu demek değildir ki fıkhi meseleleri dini meseleleri sormuyorlardı yani varit olmuş olan bir dini meseleyi hükmü anlayamadıklarında bilmediklerinde tatbikatında yanlışlık yaptıklarında doğrusunu öğrenmek için soruyorlardı ama hiç vuku bulmamış bir hadiseyi sormuyorlardı ya Rasulallah. ya Resulallah efendim işte bir eşek arısıyla bir karınca evlenirse ne olur? Gibi. Yani çok affedersiniz. Böyle tuhaf bir soru. Yani bunlar sorulur mu? Olmayan şeyi sormayın. Hatta de ölünceye kadar Kulluhun nefil Kur'an Onlar hepsi de Kur'an'dadır.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 Son hadisi okuyayım, rivayeti. Ömer İbni İshak diyor ki Lemen edraktu min ashabi Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme ekfer mimmen sebeteni minhum Benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından Yetişip gördüklerim Geçip gidenlerden, ölenlerden daha çok yani hala ayakta, onları çoğu var. Sama raytu qāmen, ey sırasiyeten, ve la aqla teşdiden minhum. Onlar kadar rahat, kolay yaşayan, birbiriyle rahatlık içinde yaşayan ve likte onlardan daha az kimse görmedim buradaki settik teşdit din emrinde şiddetli olmak adet aldı misal şurada biraz kuruya kalmış gördü oradan bir tanesi geldi hemen dedi şuran kardeş kardeşleri kuru bak, ne yapmak istiyor? Seni zora sokmak istiyor. Abdet alıyor adam, bir kez aldı olmadı, iki kez yıkadı olmadı, üç kez, beş kez, altı kez yıkadı olmadı. Bu teşnit. Dinde zorlama, kendi nefsine zorluk çıkarma. Sahabede, dini emirlerde, dinde, ibadette, hiç kendini zorlama yoktu. Çok rahat ve kolay bir şekilde ibadetlerini yaparlar. Rahat şekilde yaşarlar. Onların siyreti yani huzur ve sükunet içinde olan bir siyretti. Evet. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين جميلة.